Meydanlarda yeni bir dünya tarif ediliyor. Yeni dünya, yeni dil ister. Ve sokak bu dili kurdu. Bu güdümsüz, lidersiz, yaşsız, cinsiyetsiz, kökensiz, asla uzlaşmaz gibi duran insanlar, tarihe not düştüler. Dayanışmanın, insan olma hakkının en kibar geliştirmek zorundayız. Sansürsüz, vesayetsiz, Özgür ve sivil geleceği bu dil taşıyacak bizi. Sezen Aksu ve Sezen Aksu'dan dinliyoruz Gülümse.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 deşir Akdeniz solur gülümse. Belki şehre bir film girer, bir güzel orman olur. Yazın harura iklim deşir Akdeniz olur gülümse. Tuski ka Anneme küstüm, tüm şehir bana küstü. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Haydi gülümse Belki şehre bir film gelir Bir güzel orman olur Yazılarda iklim değişir Ak deniz olur gülümse.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 Karnım acıktı Anneme küstüm Tüm şehir bana küstü Bir kedim bile yok Anlıyor musun Hadi gülümse Tut ki karnım acıktı De bir film gelir bir güzel orman olur Yazılarda iklim değişir Akdeniz olur Gülümse Evet, herkese tekrar merhaba. İyi bir gün Sezen Aksu ile açtık Türler Arası programını Sezen Aksu'nun Taksim Gezi Parkı'nda ve bunun paralelinde ülkede olup bitenlerle ilgili açıklamasını aktardık. Ona da uygun düşer düşüncesiyle ardından Gülümse şarkısıyla birlikte yayınımızı açmış olduk. Sadece bu açıklama Sezen Aksu'dan gelmedi. Yaşar Kemal'den de çok önemli bir açıklama geldi. Şimdi müsaadenizle Yaşar Kemal'in açıklamasını aktarıyorum. Bu baskı artık yeter. Tolerans ve saygı gerekir. Şimdi hükümet bu kalabalığa kulak versin. Herkese sözlerimle ve düşündüklerimi yazarak sesleniyorum. Her zaman söylediğim ve desteklediğim gibi dünya bir kültür bahçesidir. Orada binlerce çiçek yetişir ve her çiçeğin kendi rengi ve kokusu vardır. Dünyamız bu çiçeklerle çok güzeldir. Kültürler bunlarla daha da güzelleşirler. Ama bir çiçek yok edilirse, o zaman rengi ve kokusu da dünyada biter. Kültürün imhası aynı zamanda insanlığımızın da imhası olur. Bilinmesi gerekir ki bir toplumun sağlığı, gücü ve doğruluğu tolerans olduğunda belli olur. Eğer zulüm görürse, o zaman acımasız olur. Zayıflar yaratıcılığını yitirir. Irkçılık da en ağır hastalıktır. Varlıkların yok edilmesi, nefret tohumlarının insanların kalbinde beslenmesinde ırkçılık vardır. Ve ifade özgürlüğü ve demokrasiye karşı yaratılan kin, bizim neslimizde felaketler için büyük rol oynamıştır ve asla affedilemez. Bugün bize gereken demokratik bir rejimdir, demiş Yaşar Kemal, Ağzına, beynine ve kalemine sağlık diyoruz. Ve türler arasını John Lennon'la devam ettiriyoruz. 72 konser kaydı Imagine. Imagine <Gülüyor> İstanbul'da olup bitenlerin nasıl başladığını ve sokaklarda polisle çatışan ve biber gazıyla boğulurcasına zehirlenen cesur insanları anlamak için kişisel bir hikayeyle başlayayım. İstanbul adlı hatıra kitabımda bir zamanlar bütün ailemin Nişantaşı'ndaki pamuk apartmanının dairelerinde yaşadığını yazmıştım. Bu apartmanın önünde 50 yaşında bir kestane ağacı vardı ve çok şükür hala da var. Aslında 1957 yılında bir gün önümüzden geçen caddeyi genişletmek için belediye bu ağacı kesmeye karar vermişti. Mağrur bürokratlar ve otoriter iktidar sahipleri mahallelinin karşı çıkmasına da aldırmamıştı. Böylece amcam, babam, bizler bütün aile kesileceği gün ve bütün gece sokağa çıktık ve kestane ağacının başına nöbet tuttuk. Bu da hem bizim kestane ağacını korudu hem de bütün ailenin sık sık hatırlamaktan hoşlandığı ve bizi birleştiren bir hatıra oldu. Taksim Meydanı, bütün İstanbul'un kestane ağacıdır ve korunmalıdır. İstanbul'da 60 yıldır yaşıyorum ve bu şehirde yaşayıp Taksim'le ilgili bir hatırası olmayan birisini hayal bile edemiyorum. Alışveriş merkezine çevrilmek istenen eski Topçu Kışlası'nın ortasında 1930'larda resmi maçların oynandığı minik bir futbol stadyumu vardı. 1940 ve 50'lerde İstanbul'un gece hayatının merkezi ünlü Taksim Gazinosu Gezi Parkı'nın bir köşesindeydi. Sonra bütün bu binalar yıkıldı, ağaçlar kesildi, yenileri dikildi ve parkın kenarına bir dizi dükkan ve İstanbul'un en ünlü Resim galerisi açıldı. 1960'larda ileride ressam olunca bu galeride sergi açacağımı hayal ederdim. 1970'lerde meydan sol işçi sendikalarının ve sivil toplum kuruluşlarının 1 Mayıs'a heyecanla kutladığı bir yerde ve bir dönem bu kutlamalara katıldım. 1977'de 42 kişi çıkan bir kargaşa ve provokasyonda ölmüştü. Gençlik yıllarımda sağ-sol, milliyetçi, muhafazakar, sosyalist, sosyal demokrat, her çeşitten siyasi partinin mitingini merakla gider, katılır, seyrederdim. Hükümet, geçen bir Mayıs'ta meydanda gösteri yapılmasını yasakladı. Yeniden yapılması planlanan Topçuk Kışlası ise, bütün İstanbulluların bildiği gibi, şehrin merkezindeki bu tek yeşil alanda sıradan bir alışveriş merkezi olacaktı. Milyonlarca kişinin hatıralarını taşıyan bu alanda ve arkasındaki parkta yapılacak bu büyük değişimlerin, İstanbullulara hiç sorulmadan planlanması ve aceleyle ağaç kesme aşamasına gelmesi Erdoğan hükümetinin büyük hatası. Bu duyarsız siyasetin kaynağı da hükümetin gittikçe artan baskıcı ve otoriter tutumu hiç şüphesiz. İstanbulların Taksim'de siyasi gösteri yapma hakkından ve hatralarından kolay vazgeçmeyeceklerini görmek bana gelecek konusunda güven ve umut veriyor. Nobel Edebiyat Ödünü alan yazar Orhan Pamuk'un Taksim Gezi Parkı, Taksim Meydanı ve ülkede olup bitenlerle ilgili kaleme aldığı yazısını aktardık. Tuhaf bir şekilde Orhan Pamuk'un 60. yaşı münasebetiyle ...Masumiyet Müzesi'ni yayınlıyorduk ve bu hafta aslında bu yayını yapamayacaktık ve önümüzdeki hafta geçen haftadan kalan bölümün nişan bölümünün kalanını aktaracaktık. Ee, hoş bir tarihi tesadüf, Orhan Pamuk da bunları kaleme alınca hem bu vesileyle bunu yayınlamış olduk hem de bu arada Orhan Pamuk bugün doğdu, 1950'lik yılında bugün doğdu. Bunu da bugüne denk geliyor olması ayrı bir mutluluk kaynağı ve... John Lennon'la devam ediyoruz. Stand By Me. All the words to Stand By Me be popular. I knew them all from being 15. They all just came back like that. So yeah. it was simple. Well, here 94.9 açık radyo arası programı devam ediyor ve az önce girmiş olduğumuz metinlerden de anlayacağınız üzere haliyle Taksim Gezi Parkı'na endeksli bir yayın yapıyoruz bu nedenle ötürü geçense geçen haftaki yayınımızın ilk 14 dakikasından sonrası kesilmişti. Oradan haberleri canlı olarak aktarmak adına Açık Radyo'da e, kendi adıma şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki çok önemli bir işlevi tekrar ve tekrar gerçekleştirmiştir. Hiçbir yerden neredeyse haber alamazken sosyal medya dışında hiçbir yerde haber alamazken Açık Radyo bütün yayınlarını buna endeksleyerek buradan Açık Radyosundan bilgilenmemizi adeta kulağımız radyoda bir dokuz günlük süreç geçirmemizi sağlamıştı ve bundan sonra da buna devam. ...tavam edecek Açık Radyo pek çok diğer ülkeyi ve dünyayı ilgilenden meselelerde olduğu gibi sözü uzatmayayım. Taksim Gezi Parkı'nı şimdi de Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği Genel Sekreteri Nogay Kesim'le konuşacağız. Hoş geldin Nogay. Hoş bulduk. Sağ olun Bu bir e, haber takibi niteliği taşıyor artık seninle yapmış olduğumuz programlar. Çünkü daha öncesinde yanlış hatırlamıyorsam iki kere hı -hı, konuk hı -hı, almıştık, hı -hı. almıştım seni buraya. Öncesinde ilk neler olacak diye bir e, duyuru yapmak adına aslında bir festival duyurusuydu bu. Ardından e, Hemen ardından, festivalin ardından sonraki döneme ilişkin planlarla ilgili konuşmuştuk. Ama sonrasında türler arasında zaten bununla ilgili bir yayın yapmaya vakit bulamadık. Çünkü sen de Taksim Gezi Parkı'ndaydın. Biz de elimizden geldiğince Hı -hı. oradaydık. Hı -hı. Çünkü orada olmak daha birinci işle, işlerden biriydi. Şimdi öncelikli olarak seni bulmuşken süreci konuşmak istiyorum. Ee, nasıl başladı? Yani sabah beşle başlayalım. Nasıl başladı? Nasıl tetiklendi ve neye dönüştü? Geldiğimiz nokta nedir Nogay? Orada arkada iş makinelerinin bir anda gece vakti parka girdiği haberini aldık biz. Ve hemen arkadaşlarımız yakın olan arkadaşlarımız derhal orada ne yapıyorsunuz demeye gittiler. Zaten o yapılan iş yoldan yol açıyoruz bahanesiyle. Aslında projede de yer almayan bir uygulamanın hayata geçirilmesiydi. Yani yasa dışı bir iş vardı orada yapılan. Evet. Yani Taksim e, Topçu Kışlası projesi inşaatı olsun olmasın. Herhangi bir sebeple orada onun yapıl, yapılıyor olması yasa dışı bir durumdu. Biz de buna tepkimizi göstermek ve bu yasa dışılığı durdurmak için orada... E, a, ...hemen müdahil olmak istedik duruma. E, ne var ki polis geliyor gelmez hani sorusuz sualsiz... Ciddi bir şiddetle aslında yasaları çiğneyenleri durdurması gerekiyorken bize ve orada bulunan arkadaşlarımıza ağır bir şiddet uyguladı. Bu da bütün dünyada sadece Türkiye'de değil bütün dünyada infial uyandırdı ve olaylar evet. bu duruma geldi. Şimdiki duruma bakacak olursak işte dün Taksim Dayanışması olarak Başbakan'a vekalet eden Bülent Arıç'la bir görüşme yapıldı. Burada Bülent Arınç'ın söylediği çok net şeyler var. Ben istersen onlardan bahsedeyim Lütfen, biraz. Evet. Yürütmeyi durdurma kararı zaten mahkeme kararı. Taksim Gezi Parkı Derneği olarak bizim başvurusunu yaptığımız ve mahkeme tarafından da yürütmeyi durdurma kararı zaten verilmiş durumda. Evet, idi. Ve bu önceki cuma düştü bu haber zaten. Tabii yürütmeyi tabii o kararı mahkeme abi. kararı çıktı zaten. Evet. Ve bütün bunlar yürütmeyi durdurma kararının üstünde gelişen olaylar onu da bilelim. Ama hani o bu e, yürütmeyi durdurma kararı ortada e, zaten ilk karar yani e, bu e, üst kurulun projeniye onay veren kararını e, yanlış bulduğunu e, buradaki koruma kurulunun kararını olumlu bulduğunu ama başbakanın da kendisi gibi düşünmediğini tam tersini düşündüğünü. ...ifade ediyor... ...temsilcilerimize... ...Araç. Hı hı. Ee, bu AVM ve benzeri şeylerin... ...maliye... ...maliye açısından... E, ...elzem olduğunu... ...vergi toplamı açısından... E, ...alışveriş merkezi türü yerlerden... ...vergilerin daha kolay toplanabildiğini... E, ...söyleyerek... ...kişisel kanaatinin ...bütün bunların kullandığı tabirde... ...def edilmesi lazımdır. Tabiriyle de kendi kişisel görüşünü açık kurumlarla koordinasyon yürüteceklerini belirtiyor. Onun dışında da... ...nihai de yeniden değerlendirileceği mesajını veriyor arkadaşlarımıza. Talepler konusunda özellikle Gezi Parkı ile ilgili bizim birinci maddede taleplerimizin başında yer alan... Gezi Parkı taleplerine dair de, yani buradaki yürütmeyi durdurma kararı da hali hazırda yasal durum iken burada herhangi bir betonlaşmaya sebep olacak yapılaşmadan vazgeçildiğinin açıklanması ve bu projelerin tamamının noktadan kaldırılması, proje iddialarının noktadan kaldırılması konusundaki bizim net talebimizin... Yeniden değerlendirileceğini, o, tale o talebin e, şu an için de kendisi için yapılamayacağını. Yani özetle şunu söyleyeyim. E, Başbakan Türkiye'ye dönene kadar bir süreç var önümüzde. E, kendisi kişisel düşüncelerini açıkladı. Başbakanla, işte Kültür ile ve İstanbul Belediye ile yapacağı görüşmeden sonra da tekrar değerlendirileceğini bu görüşmelerle açıklamış oldu. Yani gel gelinen şu andaki nokta o. Ee, onun dışında tabii alan ne halde diye e, şey yapacak olursak konuşacak olursak alanda zaten e, üniversite talebelerinin yaptığı alanda bir takım anket çalışmaları da yayınlandı bilgim vardık. Alanın yaklaşık %70'inin e, herhangi bir siyasi görüşe bağlı olmayan. Tamamen e, mevcut duyarlılıktan hareketle oraya gelen insanlardan oluştuğu kamuoyu araştırması olarak da üniversite talebeleri alanda bizzati yaparak binlerce insanla açıkladılar. E kaldı ki e, şu da bunu gösteriyor zaten. Üniversite öğrencilerinin alanda böyle bir birebir anket yapması, bunun ortaya bilimsel anlamda konması adına çok önemli olabilir ama hı hı. E, varsayalım ki bu olmadı. Hı hı. Şöyle meydanın başından girip sonuna kadar yürüdüğünüzde bunun yani, ispatının canlı olur. Tartışmaya bile gerek zaten. yok. Evet, evet. Yani o, o tabii bu insanların e, bizim taleplerimiz Taksim Dayanışması çatısı altında birleşen yaklaşık 8000'e yakın birleşenin e, yaklaşık İki yıldır bilfiil yürütülen bu mücadele sürecinin sonunda, bir de bu yaşananlarla o alana gelmiş olan diğer grupların da e, katılımını açık bir şekilde taksim dayanışması toplantılarını biz herkese açtık zaten. Evet. Her sabah onda makine mühendisleri odasının dördüncü katında taksim dayanışması sabah toplantıları yapıyor ve herkese açık. Evet, evet, evet. Herkese açık bir şekilde yapılıyor bu toplantılar. Her grup, her kişi gelip kendi görüşlerini sürece ilişkin değerlendirmelerini bu toplantılarda dile getirebiliyor. Ee, onun dışında sekreteryağısı var Taksim'de yanışması ve Taksim'de yanışması sekretergesi zaten bu olaylar patlamak üzereyken yeniden bir yapılanma sürecindeydik biz. Mücadele sürecinin gerektirdiği şekilde. Ee, şimdi ona hız verilmiş vaziyette. Taksim'de yanışması karar mekanizmalarını da yenilenmiş bir şekliyle alanın şu andaki haline modifiye edilmiş hı hı. diyelim hani şekliyle kaya mekanizmalarında belirleyip inceç ele almış durumdadır. Zaten e, e, bu anlamda alanda e, tamamen barışçıl bir durum hakimdir. Pek de bir ki provokasyonlar olacaktır, olmaktadır. Bu Tabii gerek ki. sosyal medyadan yapılıyor, gerek o Bu zaten hani bildiğimiz alışık olduğumuz bir masal. Kalkı bütün dünyada bu bu şekilde yürüyor. Yani bu tip eylemlerde bütün dünyadaki eylemlere evet, baktığımızda provokasyona karşılaşıyoruz yani. Bu, bu ha, şu, zaten. Yani bu bütün dünyanın masalı işte değişmiyor ama yani. buradaki kişisel kanaatim odur ki Hı -hı. E, evet bir provokasyonla karşılaşıyorsak ve bu provokasyon e, polis ve benzeri güçler tarafından endişe yaratıyorsa uh -huh. ya da vali ya da içişleri bakanı tarafından endişe yaratıyorsa e bu provokasyona karşı orada gelen insanları korumak da onların görevidir zaten. Şüphesiz çünkü <gülüyor> zaten e, Başbakan'dı. E, şu anda Başbakanlığa vekâlet eden e, Bülent Arınç'ta kabul etmişlerdi ki burada e, kolluk kuvvetlerinin gerçekten vahim hataları var. Yani. Bizim zaten taleplerimizden bir tanesi de e, demokrasinin gereği olarak Hatalı olan ve e, yetki aşımında ya da benzeri şiddet aşımında bulunan amirinden memuruna sorumlu kim var ise onların da demokratik rejimin gerektiği şekilde e, hukuki, koşullarda. hukuki durum ve ahlaki demokrasi ahlaki evet. ahlakı neyi gerektiriyorsa Behmehal. Onun da yerine getirilmesi talebiydi. Evet burada tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Hı -hı. Bu açıklamaları yapıyorlar. Yani Hı -hı. kolluk kuvvetlerinin e, onların tabiriyle söyleyecek olursam yani e, resmi açıklamaların e, dile getirdiği şekliyle dile getirecek olursak oransız güç kullandı. herkes tarafından kabul ediliyor. Ve e, sarih olmasa da bir özür. Alttan alta getirilir. İşte. Yani. Ama bu şimdi program kaydı Perşembe günü gerçekleşiyor ve bugün televizyonu izlediğimde Tunceli'deki olayların devam ettiğini görüyoruz. Ankara'da Tunceli var. Olaylar devam ediyor. İşte o, bu konuda netleşmesi gerekiyor zaten hidayenin. Biz netiz. Taleplerimiz ortada. Ne için orada olduğumuz ortada. Durum ortada. Dünya biliyor durumun ne olduğunu. Bizim hidayemizin netleşmesini bekliyoruz zaten. Yani durumu orada. netli olacak şey de demokratik kurallar çerçevesinde, demokratik ahlakı çerçevesinde ne yapılması gerekiyorsa onu yapmasını hı. bekliyoruz bu kadar basit yani şöyle bir ve şey tuhaf bir şey çok önemli bir şey var bu istifa konusunda Sayın için evet. söylediği çok enteresan bir durum var diyor ki istifa isteklerinizi bizim orada istifa etmesini istediğimiz sorunlar ve yetkililer bu evet. halka karşı uygulanan şiddetin karşılığında onlara istifa talep istifaların talep edemem diyor Hak talep ediyor hı hı. Yani evet. Bu, bunu bilmeleri gerekiyor. Halk talep ediyor. Yani evet. kendisi e, talep edemeyecekse bile halkın talebini derhal o kişilere bir başbakan vekili olarak ulaştırmasını Ki talep ediyoruz. Bu da konforlu ediyoruz. bir alandır. Yani demokrasinin gereğini talep başka... etmiyor olabilir ama halkımız talep özel ediyoruz. özel bir isteğimiz yok. Demokrasi ahlakı neyi gerektiriyorsa, kurallar neyi gerektiriyorsa hemen hal uygulansın. Şiddet uygulandığını kabul ediyor. Hem başbakan kendi azından açıkladı, hem Sayın e, Arınç açıkladı. Yani bunu kabul ettiler zaten. O zaman gereğini yapın. Yani daha henüz hiçbir soruşturma ...görevden alma, istifa ve benzeri bir e, önlem almış durumda değil. Kaldı ki Nogay diğer taraftan da şu da var çok açık bir şekilde. Yani e, evet e, istifalarını talep edemem derken diğer tarafında şunu nasıl açıklayacağız? Yani polis akşam evinde eşi çocuklarıyla oturup yemek yerken bir anda şunu mu diyor? Aa bir saniye ya benim gaz sıkma duygum geldi. Ben biraz gaz sıkıp ondan sonra geleyim diyor. Böyle bir şey yapmıyor. Bir emri uyguluyor. Ama bir, bir, bir, bir. hatırlarsın biz bir önce bir basın açıklaması yaptık. Ve Sayın Başbakan'a üç tane soru sorduk. Bu sorulardan bir tanesi de e, halkla kolluk kuvvetlerini karşı karşıya getirecek misiniz sorusu. Evet. Çünkü bu ısrarın süreci oraya taşıyacağı şüphesizdi. Ve bak bizim sadece Taksim Gezi Parkı'nda yürütülen proje hakkındaki bu haklı isyanımız... Ama biliyorduk ki biz orada belki 300 belki 500 belki bin kişiyiz aktif gözüken. Hı hı. Ama bir konser yaptık, elli binden fazla insanı oraya getirdik. Ee, bu insanların hiçbir örgütlü yapılar tarafından gelmedi, halk olarak davet edildiler, halk olarak da geldiler. Ve şimdi biz herhangi bir davet yapmamış olmamıza rağmen, yani öyle bir organize durum olmamış olmasına rağmen bütün Türkiye ayakta. Evet. Yani bunların değerlendirmelerini yapmaları. Kaçınılmaz zaten ve gereğini yapmalı bir kaçınılmaz onu bekliyoruz taleplerimiz bunlar zaten. Onun dışında Türkiye'nin pek çok biz mesela taksim danışması olarak taleplerimizi ilettik ama bugün de mesela ee, ...Dersim'den... ...Dersim'in talepleri diye bir açıklama geldi. Evet. İşte Tersim genişçilerin taleplerine ek olarak... bizim de şu şu taleplerimiz var diye... ...onlar da kendi taleplerini ortaya Olacak koymuşlar. Der. Bütün bölgelerden bu talepler gelecekti Bütün meydanlardan bu talepler gelecekti Bu da kaçınılmaz. Çünkü herkesin meydanlara dök, dökülmekte... E, ...bir şeyi var yani... ...gerekçesi var. Herkes de bu gerekçeleri ortaya koyacaktık. Tabii ki... E, ...biz... E, Barışçıl bir biçimde nitekim o provokasyon da hiç gözlerden kaçmasın o alanda yaşanan provokatif durumlar yine o alanda bulunan halk tarafından hem de taraflar barıştırılarak evet. herhangi bir çatışma çok ortamına gerek kalmadan olmuş durumda ee, çok çok e, ilk günlerde yaşanan o kaotik hal artık ortadan evet. kalkmış. Alan tamamen Aklı Selim'e ulaşmış vaziyette çünkü zaten o kadar gazın etkisi ve nef nefsi müdafadan kaynaklı insanların e tepkileri, eylemleri ve aynı zamanda da haklı öfkeleri. Şimdi daha Aklı Selim'le çözebileceğimiz yere gelmiştik. Polis alanlarda tahrik eden, alanları tahrik eden bu... Hmm, gereksiz yere gazlama çünkü bizim vergilerimizle o gazlar Hı -hı. satın alınıyor biz demokratik bir hakkımızı kullanmak ve sözümüzü söylemek için barışçıl elimizde hiçbir silah sopa taş bir şey olmadan o meydanlardayız bizim üzerimize uygulanan hele hele gaz bombalarıyla bir savaşı andırırcasına yapılan saldırılar bir kere kabul edilemezdi. Ve bu durum devam ettiği müddetçe de alanlarda nefsi müdafaya devam edeceğim edeceğiz. Yani bunun başka bir yolu yok. Yani evet. etmekten başka insani olarak edeceğiz bunu. Refleks olarak edeceğiz. Bizim de o yüzden öfkemiz onlar tarafından e, haklı değerlendirilmelidir. Anlaşılır, anlaşılır olmalıdır. Çünkü o insanlara hem siz... E, bakın çok önemli şeyler var burada. E, başbakan gerçekten hani biraz... Ee, oturup düşünmesi gerektiğine ben hı hı. inanıyorum. Ee, orada bulunan insanların profilini lütfen iyi analiz etsin. Ya hı. başbakanın danışmanları kendisini yanlış bilgilendiriyorlar ya da gerçekten hiç televizyon seyretmeye vakti olmadı. Bir beğenmediği sosyal medyaya bir girsin baksın neler yaşandığına bir bizatihi gözleriyle tanık olsun şimdi düşündüğü gibi düşünüyorsa eğer gerçekten sorun var. Evet. Ee, gerçekten kritik bir ee... Kişisel yani durduğu noktada kendi psikolojisiyle ilgili başka bir sıkıntı var da diyebilirim. Herhalde çok da yanlış olmaz. Bana ee, yorulmuş da olabilir çok normal. Çünkü çok uzun zamandır e, çok e, yoğun bir gündemin içerisinde yıllardık Ve bu, bu gündemin içerisinde yorulmak da insani bir durum. Zaten işte rahatsızlığı olduğunu biliyoruz zaten Hı -hı. kamuoyu biliyor. Hı -hı. Rahatsızlığı da var. Yani şey yorulmuş olabilir başbakan ve bu çok insani bir durumdu. Elbette. Yani evet. o yüzden hani kendisinin bir kez daha sağlıklı değerlendirmesi gerektiği ortada durum yani. Evet. Çok net bu. Ve evet. umarım da bu değerlendirmeyi yapar. Çünkü aksi takdirde hiç kimseye hoş gelmeyecek, iyi gelmeyecek şeyler bunlar. Yaşadıklarımız hiç hoş değil. Elbette. Bakın Tabii ki. ölü ö, maalesef canından olmuş insanlar var. Gözünden olmuş insanlar var. Yaralanmış insanlar ...ın sayısı bilinmiyor. Ve pek çoğumuz da ölüm noktasına gelip geri döndük... Evet, ...bu dokuzluk yani, süreç e, yani Abartmıyor bunu söylerken. Tabii tabii. Şey değil. Pek çok kişi ölüm tehlikesi atlattı. Ee, bakın alanlardakiler değil sadece. Mesela e, o civarda oturup evlerinde oturan... ...yaşlı, ihtiyar, e, efendim çocuk... Ço bir ...pek çok aile balkonlarında e, oturdukları evlerinde gazlara maruz evet. kalarak... Evden çıkamayacak durumda olan insanlar, evet. sağlığı buna el vermeyen insanlar Kesinlikle. evin içinde mahkum oldular. Evet, yani, mesela, yani şeye girmiyorum tabii yani evin içine kadar girerek gaz bombası atmaya daha oralara gelmiyorum. Oralarla ilgili eğer ki yasal süreçler kamu vicdanının tatmin edici bir şekilde işlemediği takdirde mevcut durumu ortadan kaldırmaları mümkün değil. Evet. Mümkün değil Şimdi tam da bununla ilgili bir soruyla e, ve bu soruyu vereceğin yanıtla programı kapatmak istiyorum Nokay, Süremizi açtık e, so, ama sonrasında biliyorum ki tekrar tekrar bir araya geleceğiz Aha, ve bu süreç devam ö, ö, süreç edecektir. E, Taksim Meydanı'nda oturmaya, okumaya, gezmeye her akşam devam edecek miyiz? Bu anlamda Taksim Gezi Parkı Koruma ve da e, Güzelleştirme Derneği'nin tasarrufu ya da düşüncesi. Şimdi Taksim e, Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği biliyorsunuz bu e, park için... Farkın hassasiyeti için kurulmuş bir dernek. Ama biz aynı zamanda Taksim Dayanışması'nın bir bileşeniyiz. Evet. Ve Taksim Dayanışması'nın e, karar mekanizmalarında temsil edilen bir derneğiz. E, bu geldiğimiz durumda ana çatı tabiatıyla Taksim Dayanışması'dır. Evet. Ama bizim e, spesifik durumumuz... Parkla ilgili olduğu için biz parkta da çadırımızı kurduk. Parkın haritalarını yaptık. Orada bilgilendirme çalışmaları görevli arkadaşlarımız tarafından 7 gün 24 saat devam etmekte. Sürekli orada temsilci arkadaşlarımız var. Her konuda oradaki duruma yardımcı olmak ve insanların koordinasyonunu sağlamak üzere. Taksim dayanışması da bütün o alanda bulunan bileşenlerin ortaklaşa karar mekanizmalarının döneceği ana çatı. Hı hı. Ben e, şunu özellikle rica ediyorum çünkü e, Taksim Dayanışması ve Taksim Gezi Parkı Derneği'nin adı da kullanılarak bir takım e, girişimlerde bulunuluyor. E, e, lütfen Taksim Dayanışması'nın ya da bizim derneğimizin resmi hesaplarından ilan edilmeyen hiçbir bilgilendirmeye, hiçbir davete... Hiçbir e, efendim organizasyon komitesi imiş yumuş, buymuş gibi e, bir takım şeylere e, faaliyetlere riayet edilmemeli. Taksim Dayanışması ta, kendi yaptığı şeyleri zaten kendi... E, sosyal medya mecralarından ve internet sitesinden duyurmakta. Doğru adresler orası en son bilgilendirmeler, en son duyurular, e, faaliyetler her şey oradan şeffaf açık bir şekilde. Ve bunların karar mekanizmaları da yine bahsettiğim toplantılarda e, şeffaf açık bir şekilde alınmış olarak duyurulacaktık. Diğer bütün faaliyetlere lütfen çünkü çok fazla provokatif bilgi var. Bunun da evet. önüne geçmek için insanların bu hassasiyeti göstermesini rica ediyoruz. Durum dedik. Gerekli inisiyatif gösterilmiştir, ele alınmıştır. Şu anda da meydanlar bir şenlik alanıdır. Ama e, şenlikten kastımız şöyle bir şenlik. E, Türkiye'deki diğer durumlar devam ettiği sürece de hani bu protesto eylemleri hepsi aslında bir bütün olarak değerlendirilmelidik. Yani oradaki acıları da burası yaşamaktadır. Buradaki mücadeleyi de orası desteklemektedir. Burası sadece Türkiye'deki meydanları bahsetmiyoruz. Ee, bu hareketle birlikte Tunus'ta, Amerika'da, dünyanın çeşitli ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde de meydanlar kurulmuştuk. Bu da bir vakadır. Ee, o yüzden de hani durumun aslında nasıl ciddi bir e, dünya çapında ses getirdiği de iyi okunmalıydı. Evet sadece Taksim Gezi Parkı'nda söylediğimizden kastımız şu eğlenmek değil, bir arada durmak. En temel mesele galiba o bir evet, arada. Evet ama biz becereme. barış, sevgi, sanatla oradayız. Orası bir park, gezi parkı için konuşuyorum. Orası bir park. Oranın park olarak yaşamasını istiyoruz zaten. Yani derneğimizin kuruluş amacı da bu. İşte dayanışmanın çatısı altında verdiğimiz ...mücadelede de bu zaten. Yani dayanışmanın da mücadelesi bu üzerine kurulu. Oranın park olarak kalması demek... ...oranın gerçekten park olarak kullanılması demek. Evet. Efendim orada bir takım etkinlikler olmaktadır... ...ve olmaya da devam edecektir. Hem performans sanatçıları... ...hem ses sanatçıları... ...hem sinema gösterimleri gibi... ...sanatla orada olacak insanlar. Bundan sonra da olmaya devam edecekler. Bunlar aman Ankara ne yaparsa yapsın... ...biz eğleniyoruz demek Hayır, değildir. Şey değildir. Sanatla da protesto ifade edilir... Evet. ...ve protestolarını kendi sanatlarıyla ortaya koymak isteyen bugün çok ciddi sayıda sanatçı dostumuz bize başvurmuştuk Binin üzerinde yerli ve yabancı sanatçı menajerleri aracılığıyla ya da bizzat başvurmuştuk ve bir sanatçılar inisiyatifi kurulmuştuk Bu sanatçı sanatçılar inisiyatifinde de bu koordinasyon yürütülmelidik Yürütülmektedir hali hazırda. Orada etkinlikler aralıksız devam edecektir ama parkın park olarak da meydan olarak hali devam ederek. Evet ve Seninle ilk burada yapmış olduğumuz buluşmada dile getirdiğimiz e, sözcük ya da benzetme aslında bu durumu tam olarak özetliyor. Agora niteliğini şüphesiz devam Zaten durum devam buydu. Evet. Öyle de biz orayı agora olarak korumaya evet. devam edeceğiz. Yani evet. orası hem ismiyle hem cismiyle hem varoluşuyla hem kültürel e, kodlarımızdaki yeriyle bu ülke için önemli bir yardık. Ee, ...ne kadar önemli olduğunda bu son olayla göstermiştik. Aynen öyle. Peki son olarak neye ihtiyaç var orada? Bir kez hızla bunu dile getirelim ve söyleşiyi kapatalım. Valla çok şükür hiçbir şeye ihtiyaç yok gibi duruyor. Çünkü neye ihtiyaç var sorusunu herkes hemen soruyor. Ve gördüğün iş senindir taktiğiyle. Tık tık tık tık işler halloluyor. Ama tabii ki ihtiyaç olan şeyler var. O ihtiyaç olan şeyler de yine Taksim Dayanışması'nın... ...ya da Rezi Parkı Derneği'nin resmi hesaplarından duyurulacaktık... Ona göre de hani insanlar bireysel olarak ya da kurumsal olarak bu ihtiyaçları e, karşılamak üzere harekete geçebilirler. Ama galiba en çok orada durmaya ihtiyaç var. Evet yani orada olmaya ihtiyacımız var. Zaten oradayız. Orası Zaten insanlar da orada. Yani hani, e, ben şimdi oradan geliyorum. Çok evet. şenlikli, çok güzel. Hele hele gençler muhteşemler. Bir de burada şunu gördük. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. E, gerçekten biz geçmiş tecrübelerimizle... Abilerimizin, büyüklerin geçmiş tecrübelerinde iyi okuyarak Barışçı, birliği sağlayan Üç gün önce birbiriyle kanlı bıçaklı gibi Gösterilmek istenen e, Taraftar gruplarının ya da siyasi e, Grupların ya da toplumsal Yapıların bir arada durabildiği Barış içinde Aşkla, sevgiyle bir arada durabildiği Bir ortamı orada kurmuş bulunmaktayız Halkın birlikteliği orada Sağlanmış durumda Ve bu birlikteliğin Mutlak ve mutlak bizi yönetenler tarafından dikkate alınıp tasarrufların da ona göre yapılması gerektiği aşikar. Yani bunu tartışmıyoruz bir de. Evet ki Miraç Kandili de bunun en büyük göstergelerinden Şükürsüz. biri. Peki Nogay çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir araya geleceğiz. Ben teşekkür ederim. 94.9 Açık Radyo Türler Arası programında Taksim'in durumunu konuşmayı sürdürdük. Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği Genel Sekreteri Nogay Kesim'le birlikteydik ve devam edeceğiz. Nogay'ı yine bugün John Lennon'la uğurluyoruz. Ses açmıştık ve John Lennon şarkılarıyla devam ediyoruz. Working Class Hero. As soon as you're born They make you feel small By giving you no time instead of it all Till the pain is so big you feel nothing at all A working class hero is something to be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 A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be When they're tortured and scared you for twenty-odd years Then they expect you to pick a career you can't really function, you're so full of fear A working class hero is something to be A working class hero is something to be Keep you doped with religion and sex and TV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 A working class hero is something to be If you want to be a hero, well just follow me If you want to be a hero, well just follow me 94.9 Açık Radyo'daki türler arası programı devam ediyor. Tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Tabii ki bu yoğunluğun e, sebebi ülkede ve dünyada aynı zamanda yaşananlar Taksim Gezi Parkı'nı konuştu. Konuşmaya da devam edeceğiz. E, ama İstanbul'da başka şeyler de e, oluyor. Bu olan başka şeylere Başka bir gözlükle baktığımızda aslında bunları da Taksim Gezi Parkı ya da demokrasi talepleriyle ilişkilendirmek pekala mümkün. Hiçbiri birbirinden ayrıksı, hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Evet bir sergi konuşacağız, önemli bir sergi konuşacağız. Kanımca önemli bir sergi konuşacağız. Ali Arif Ersen'in son makarasını konuşacağız. Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde açıldı. Aslında geçen haftayı geçen hafta bunu konuşmayı dilerdim ama programı Maalesef maalesef de demek çok doğru değil aslında programı kesip Taksim Gezi Parkı'nda olan bitene bağlandığımız için bunu aslında son güne bıraktık. Çünkü bu sergi 4 Haziran'da açıldı ve 8 Haziran'da sona erecek Cumartesi günü sona erecek yani çok az zaman var bu sergiyi gezmekle ilgili. Önemli bir konuğumuz var. Fotoğrafçı Hasan Deniz ama fotoğrafçılığından daha da bence daha da önemli bir mesele. Ali Alfer yakın arkadaşı olması ondan sergi dinlemekte ayrı bir zevk veriyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdoğan Bey. Başlarken Ali Arif'in de Gezi'deki arkadaşlara çok selam sevgileri var. Onu ilettirdi. Şahane. Onu söyleyelim. Sonra sergiden konuşmaya başlayalım. Yani çok teşekkür ederiz. Sizin aracılığınızda da dinleyicilerimize iletmiş olduk. Ali Arif Ersen'le ilgili gerek yapmış olduğum açık dergi döneminde gerekse sonrasında zaman zaman kapsamlı haberler ve söyleşilere yer verdim. Çünkü hem çok önemli bir sanatçı hem de şu anda bulunduğu durumda. E, Trajik demek belki çok doğru değil ama e, başına gelen şey ve bunun sanatıyla ilişkilendiriliyor olması hala kendi sanatıyla ilişkilendiriliyor olması önemli bir nokta biyografisinde diye düşünüyorum. Ama bunu haliyle bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Siz de bu kadar yakınken kendi gözünüzden kendi gözünüzden Ali Arif nasıl anlatmak istersiniz yakın arkadaş olarak Açık Radyo'da? Tabii isterseniz ben daha önce Ali Arif Ersen'i e tanıyan arkadaşlar olabilir ama tanımayanlar da il, elbette vardır. Onlara da bir e, durumu anlatmak için bir şöyle bir toparlayayım. Lütfen. Ali Arif Ersen, e, Milli Rasyon Sanat Galerisi'nin sanatçılarından biridir. Ali Arif'in e, Tres Amerika sergisi yapılmıştı. Siz Hı -hı. de hatırlarsınız evet. onu. Bu evet. sergi daha evet. sonra e, şeye Ljubljana'ya da gitmiş Hı -hı. bir sergidir. Ali Arif'in e, sağlık sorunları olduktan sonra Tres Amerika sergisinin haricinde zaten hazırlanmış oldu bir takım e, projeleri de sonrasında Milli Reasyon Sanat Galerisi'nde sergilendi. Evet. Bunlar e, Sarajevo ve Masallar serisi. E, Sanat galerisi Ali'nin hastalığından dolayı her zaman bir sorumluluk sahibi davranış sergiledi ve Burada Amelia Edgü'ye de özellikle teşekkür etmek gerekiyor. Tabii İnanın tabii Amelia Hanım içerisinde. her zaman Ali'nin yanında yer aldı ve ona evet. her sene bir şey yapmaya çalışıldı. Evet. Hazırlarsınız, geçen sene stüdyoda sizinle Ali'nin koçusu projesiyle evet. de çok konuşmuştuk. Evet güzel projeydi. Şimdi Ali'nin e, bu sergisinin ortaya çıkışını anlatayım isterseniz evet. size güzel bir hikaye. Ali Arif çok paylaşan bir insandır. ...Facebook'ta Ali Arif'i tanımayan bir öğrenci arkadaşımız Ali Arif'in fotoğraflarından Ali Arif'in fotoğrafçılığına ilgi duyup kendisine bir mesaj atıyor. Bu arkadaşımız bir genç bir arkadaş olduğu için analog makineler dönemine yetişememiş doğal olarak. Ve Ali'ye kendisinin hem manuel olarak kullanabileceği yarı otomatik de bir acaba filmle çalışan ne makine alabilirim Ali Bey diye bir mesaj atıyor... Ali de benim kullanmadığım bir tane makinen var. İstersen gel sana bunu makineyi hediye edeyim. Bir tanışalım, çayımızı içelim. Buyurun diyor. Burcu geliyor. Burcu tabii çok şaşırıyor. Çünkü Ali'nin durumundan bir haber bir arkadaşımız. Neyse ki Burcu heyecanla o makineyi açmıyor. Bunu uzun zamandır yaptığı için bir biline göstereyim ben diyor. Bir fotoğraf laboratuvarına götürüyor. Yine bir şansı oluyor ki oradaki arkadaş da makinenin kapağını açmıyor. Bakıyor, kontrol ediyor ve onun içindeki film... ...ortaya çıkıyor böylece. O film yıkanıyor. Bu film Ali'nin zaten masallar serisinde... ...hatırlarsınız gerek fiziksel gerek... ...sonradan boyalarla, çoğunlukla sulu boyayla... ...yaptığı manipülatif... ...renkli serinin... E, ...bazını oluşturan renkli görseller çekmek üzere... ...zaten zamanı geçmiş bir film taktığı... ...bir renkli makara. Ali bu filmi... E, ...sağlığı bozulmadan... ...önce e, zamanı dört yıl geçmiş bir filmi takıyor... Bu filmler pozlanıyor. 32 kare çıktı bu makaradan. Hı hı. Üstüne bir 8-8,5 yıl bir uykuya giriyor. O uykudan uyanıyor o fotoğraflar. Ve çok büyük bir tesadüf olarak elimize bu renkli fotoğraflar geliyor. Son makaradan olan fotoğraflar. İlginç mesela son renkli fotoğrafını bu sayede bilebiliyoruz Ali'nin Ali çektiği. Son renkliyi de biliyoruz. Son siyah beyazı da çekiyoruz. Zira onu da bana zamanında verdiği bir çekat siyah beyaz var. Evet. O da çok özel bir fotoğraf benim için çünkü Ali ile ilk tanıştığımız günde akşam stüdyosuna gittiğimiz çok müzik dinlediğimiz Ali'yi tanıyanların da çok hissedebileceği Ali'nin misafir koltuğunun yarısı ve konturbasının bulunduğu köşenin fotoğrafı son siyah beyaz kare. Evet. Renkli kare ise şu, onu da anlatayım. Lütfen. Çünkü çok özel fotoğraflar Ali ile ilgili. Son karede Havana Klub şişeleri var. Fakat onun bir öncesinde de Ali Beşiktaş sever, Beşiktaş takip eden bir abimizdir. Son karede de Beşiktaş şimdi yıkımı söz konusu olan ve yıkılacak olan İnönü Stadyumu'nun girişinin fotoğrafını çekmiş. Bir yanlış tarama sonucu yine tesadüfler hani bizi kovalıyor ya. Son karede havana kulüplerle o karanlıktan dolayı makinede bir yanılma olmuş ve ikisi birlikte taranmış gibi İkisi Hı -hı. biraz birbirine geçmiş. Biz de Ali ile baktık dedi ki bu böyle çok daha matrak bir şey. <gülüyor> hani staddan şişeye şeyden frikikten mojitoya gibi bir kendi kendimize gülü. Bu son kareyi de öyle ikisini birleştirip bir fotoğraf olarak kullanmayı düşündük. Fotoğraf tabii 32 karenin tamamını sergilemek fazla olacaktı. Bir de her fotoğrafta bir o sergilenecek kalitede olamıyor doğal Hı -hı. olarak. Şöyle bir yol çizelim dedik Ali ile. Son makara ve geri kalanlar Ali'nin daha önce sergilenmemiş olan ama tamamını çizgi olması ve karışmaması açısından onların tamamını siyah beyazlardan seçtik. Süreç şöyle gelişti tabii Ali'nin e, hastalığından sonra Ali'nin negatifleri epeyce dağılmış. Hı hı. Ben bir takım arkadaşları Ali'nin arşivi bulabildiğimiz bütün o fotoğrafları topladık. Onlardan zaten Ali'nin sergilemediği ama bu fotoğraflar olabilir diye zamanında aldığı notları ben değerlendirdim. Kendim de Ali'ye danışmadan, kendi seçtiklerimden de bir takım pilot baskılar, küçük kontaklardan yaptık. Sonra Ali ile birlikte o fotoğrafların hepsine bakıp birlikte değerlendirdik. Ve son makaranın seçilmiş fotoğraflarının yanına seçtiğimiz siyah beyaz arşiv görüntüleriyle bu sergiyi oluşturmuş olduk. Evet sizin de anlattıklarınızdan bir kere daha anlıyorum ki Sayın Hasan Deniz. Ee, hem elimdeki sergi kataloğundan bunu anlıyorum hem de Ali Arif Ersen'in biyografisine baktığımda bunu çok net bir şekilde anlıyorum. Son makara sergisi çok önemli bir sergi şu anda. Fakat dört gün e, izleyiciyle buluştu. E, bunun nedeni acaba e, sanat galerisinin koşulları mıydı yoksa başka bir amacı var mıydı dört güne sıkıştırmayı sıkıştırmanın? Bu aslında biraz e, tatile giriyor olması sergi Hı -hı. salonuyla ilgili. Fakat Ali Arif Ersen'e e, web sitesi var. Buradan o fotoğraflara ulaşabiliyorsunuz. Güzel. Satın almışsın. Bu her zaman yani sergi süresince değil her zaman ulaşılabilen bir adres. Onu alalım www.aliarifersen.com ama aynı zamanda galeriye de ararsanız bu serginin satışı devam edecek. Yani hı hı. o dört gün içinde hatta toplanmadığı sürece birkaç gün daha orada görmek imkanı olabilirler. Doğrusu Milli Rasyonel Sanat Galerisi'ne e, bir telefon açıp hala oradaysa gidip görmek... ...veyahut o siteden görmek satışlar her zaman devam edecektir. Bu serginin tabii oluşmasında... Hem benim hem galerinin büyük şeyleri yardımlarının yanında sponsorlarımızı da unutmamak lazım. Hı hı. Onlar da bizi her zaman destekleyen Diagonal Fotoğraf Laboratuvarı hı hı hı. Ali her sergisinde elinden geleni yapan bir kurumdur. Ve Maspatba'sının katkılarıyla da güzel bir kitap oldu. Evet bence de kaldı ki e, Milli Reassurance Sanat Kalevsi ile ilgili şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki sergi bitmiş dahi olsa Milli Reassurance'a bir telefon açıldığında son makaralarla ilgili ya da Ali Arif Ersen'in orada bulunan herhangi bir eseriyle ilgili ya bir bakmak istiyorum dendiğinde geri çevrilmeyeceğine Milli Reassurance tarafından adım gibi eminim zaten. Tabii işte, öyle bir pardon. eminim. pardon ee, sitede zaten sergilerin e, tek tek fotoğrafları var. Bunlara her zaman ulaşabiliyorsunuz. Her zaman satılmış dahi olsa beş edisyonlu fotoğraflar evet. bunlar tabii. O edisyonların olasılıkları neticesinde bu fotoğraflar tekrar satın alınanabiliyor. Ve biliyorsunuz Ali'nin hastalığına çok faydalı bir... Katkı oluyor bu. Evet bu anlamda da başka bir önemi de var zaten. Böyle evet. bir katkının. E, son olarak Tayfun Pirselimoğlu'nun yazısını konuşalım. Bence iyi bir yazı. E, hem Ali Arif Ersen'in dünyasını ve gözünü e, anlatan satır aralarında bunu rahatlıkla okuyabileceğimiz bir yazı. Hem de serginin niteliğini... ...ayit çok önemli şeyler söylerken... ...aynı zamanda Tayfun Pirselim'in oğlunun... ...bu sergiyle ve Ali Arif Ersen'le... ...ilişkisini de okuyabileceğimiz bir sayfa içerisinde... ...bunu yapabileceğimiz bir yazı... ...kanımca siz neler düşünüyorsunuz bu ile ilgili? Evet, e, Tayfun... ...tabii kişisel olarak Ali Arif Ersen'i tanımıyor... ...bence bu Hı -hı. çok önemli çünkü... Evet. ...bu yazıda o müziklerden bahsediyor... ...ne bileyim Fellini filmi gibi... ...o fillerden bahsediyor, hafızadan bahsediyor... ...bir şey başlar, biter başka bir şey... Başlar. ...bunlar... Ali'yi tanımayan birinin tanırmışçasına tespitleri, Tayfun Bey'in tespitleri çok yerinde, çok güzel. Ben de Borges okuyor gibi oldum evet. doğrusu çok hoşuma gitti benim de yazı. Peki Hasan Bey çok teşekkür ediyoruz konumuz olduğunuz ediyorum. için. Ali Arif Ersen'e selam ve saygılarımızı iletin lütfen. Buradan sizin açıldığınızda da onu iletmiş olalım. E, son bir toparlama yapacak olursak Ali Arif Ersen'in son makara sergisini konuştuk. Ali Arif Ersen'in e, yakın arkadaşlarından Hasan Deniz'le konuştuk. Fotoğrafçı Hasan Deniz'le. Ee, evet maalesef sergiyi görebilmeniz için 8 Haziran Cumartesi günü son gün. Ama sergi bitmiş bile olsa alihalfersen.com'dan eserleri görmeye devam edebilirsiniz ya da Milli Rehasturant Sanat Galerisi'ne bir telefon ettiğinizde de sergiyle ilgili detaylı bilgi de size ulaştırılacaktır. Milli Rehasturant Sanat Galerisi'nin numarasıysa 0212 alan koduyla 230 1976 Tekrar edelim. Ali, Ali Arif Ersen'in Son makarasını Milis Restoran Sanat Galerisi'nde yarın son kez görebilirsiniz. Sergi çünkü 4-8 Haziran arasında çıktı ve biz de sergiyi Ali Arif Ersen'in yakın arkadaşlarından fotoğrafçı Hasan Deniz'le konuştuk. Ve yoğun bir haftaydı türler arasında. Önümüzdeki hafta bir band yayını olacak. Ben İstanbul'da olmayacağım için. iki hafta önce Taksim Gezi Parkı'nda olanlar sebebiyle yayınlayamadığımız Masumiyet Müzesi'nin Nişan adlı bölümünün kalan kısmını Yayınlamış olacağız önümüzdeki hafta size herkese iyi haftalar görüşmek üzere. Türler Arası, Edebiyattan Heykeli, Operadan Mimariye, 8 Kol Sanat Seyahati. Hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlam.